Kardeşlerim, muazzez müminler, anneler babalar çocuklarına ya sadece dünyayı hedef olarak gösterirler veya hem dünya hem ahireti birlikte kazanmayı çocuklarına telkin ederler. Buna göre çocuklar ya tatlı bir meyve olurlar ya zehirli olurlar ya vefa gösterirler annelerine babalarına veya ihanet ederler ya unuturlar veya hatırlarlar fakat bütün bunlarda anne babanın çocuğuna neyi nasıl ve niçin hedef gösterdiği çok etkilidir düşünün dünyaya gelmeden önceki süreci anneler Çocuklarını karınlarında taşırlar. Kur'an-ı Kerim bize o hali anlatırken, o sainel insane bir validey. Hamletu ummu wahnan ala wahnin. Anne nice meşakkatlerle o çocuğu karnında taşır. Hamilelik döneminde hamileliğe ait özel hastalıklar vardır, acılar vardır. Yeme sorunları yaşar. Karnında merhametle, şefkatle yavrusunu taşır. Sonra dünyaya gelir o çocuk. Dünyaya gelince annenin babanın en mutlu, en huzurlu, en saadetli günüdür. Sabaha kadar defaatle anne de uyanır, baba da uyanır. Açıldığı zaman şefkatle, merhametle çocuğun yani sizlerin, bizlerin onlar üzerini kapatırlardı. Sabah olur ya da gecenin yarısında maması hazırlanır, sütü ayarlanır, ısısı mamanın, suyun ısısı hangi ayarda, hangi derecede olacak bütün bunları anne şefkatle hazırlar. Çocuk evde sürünmeye başlayınca, Annenin de babanın da gözü onun üzerinde olur. Sobaya tutmasın, kaynar bir su varsa, ütü varsa ona uzanıp elini yüzünü yakmasın. Priz varsa bütün onlardan çocuğu koruyacak önlemler alırlar. Şefkatle, merhametle bunları yaparlar. Gıdalarını, kıyafetlerini hep hazırlarken şefkat vardır, merhamet vardır. Sonra okul çağı gelir, okula gider. Öğretmen ödev verir, akşam eve dönerdiniz. Eve dönünce anneniz ya da babanız okuma yazmayı bilirse oturur sizinle hecelerlerdi. Cümleyi kurarlar, rehberlik yaparlar. Neyi nasıl anlayacaksınız? Eğer çalışıp da bir imtihanda başarısız olduysanız, ne kadar üzülürseniz anneniz o kadar üzülürdü. Sınava girince çocuklar, anneler de sanki sınava girerler. Kapıda, okulun dışında dua ederler, ellerini kaldırırlar. Ya Rabbi oğlumu muvaffak eyle diye dua ederler. Senden daha çok sana dua eden, senin muvaffakiyetin geleceğin için yalvaran, yakaran, Allah Azze ve Celle niyazda bulunan anneniz var, babanız vardı. Onlar sizi Böyle hayata hazırlamışlardı, böyle geleceğe hazırlamışlar. Sonra ortaokula gittiniz, liseye gittiniz. Sürekli istediniz, kıyafet dediniz, okul aidatı dediniz, harç dediniz, yurt parası dediniz, ulaşım parası dediniz. Bütün bunları istediniz, anneniz, babanız verdi. Sonra mezun oldunuz. Ya da bir Tezgaha gittiniz, fabrikaya gittiniz, orada çıraktınız, oradan mezun oldunuz, orada usta oldunuz, bir yere girdiniz. Artık hayatınızı kendiniz idare edeceksiniz. Bütün bu süreçte yaşlanan anneniz var, yaşlanan babanız var. Hani siz elinizi açıyordunuz, anne diyordunuz, baba diyordunuz. Şimdi onlar size ellerini açacaklar. Onlar yavrum diyecekler. Eğer anne ve baba Çocukken, yavrusuna, dünya ve ahireti hedef olarak gösterdiyse, ne zaman ki o çocuklar hayata atıldılar, memur oldular, amir oldular, hayatı kendileri artık kazanıyorlar, Kur'an-ı Kerim'in şu ayetini düşünecekler. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْمُدُوا اِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالدَيْنِ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا eğer onlardan birisi ya da her ikisi sizin yanınızda yaşlanınca, yaşları kemale erince, sakın ha onlara üf bile demeyin. Onları azarlamayın. Hani annenizin, babanızın en mutlu günü hangi gündü? Yorardınız, uykusuz kalırlardı sizin için. Ateşiniz 39'a vurunca sanki onları sıtma tutardı. Şefkatle, merhametle başınızda dururlardı. Ama bir yaşına gelince... Anne dediğiniz an onun en mutlu günüydü annenizin ya da baba dediğinizde baba baba diye hecelemeye başladığınızda en mutlu günüydü babanızın. Elinizi ona doğru uzattığınızda kaşınızla gözünüzle işaret yapıp tebessüm ettiğiniz anlarda sanki babanızı elinizi uzattığınız o an şu kadar borcu olan bir adamdı da birisi ona yardım edeyim mi sana diye elini uzatmış gibi o kadar memnun olmuştu babanız. Siz bir yaşındaydınız elinizi uzatmıştınız ya da iki yaşındaydınız. Yorgundu, akşam eve dönmüştü. Siz de kapı açılınca koşup ona sarılmıştınız, kucaklamıştınız, baba demiştiniz. Şimdi yaşlanınca... O evinize geliyor, Kur'an-ı Kerim de size ki, hani siz baba deyince o ne kadar memnun olmuştu. Seksen yaşında oğlum dediği zaman, telefonun öteki ucunda sizi çağırdığı zaman, sen de o kadar memnun olabiliyor musun? Ona öf mü diyorsun, yoksa geldim mi diyorsun? وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْهَانِ سَغِيرًا Şefkat, merhamet, tevazu kanatlarını annenin, babanın üzerine örtebiliyor musun? Kucaklayabiliyor musun? Ya da ellerini kaldırıp, Ya Rabbi yaşım birken, ikiyken onlar bana nasıl merhametle davranıyorlardı? Şimdi sen de anneme, babama, yaşı seksen olan bu kadına ya da bu Babama merhametinle rahmetinle muamele etti diye hem sen iyi hali ona izhar ediyor hem de Rabbinden onun yarınları için dua ediyor musun? Eğer anne ve baba yani sizler çocuklarınıza dünya ve ahireti hedef olarak gösteriyorsanız yaşandığınız zaman yaşınız yetmiş yaşınız seksen olduğunda karşınızda böyle çocuklar bulacaksınız. Yok eğer onlara dünya ve ahireti birlikte anlatmadıysak, böyle bir hedef göstermediysek, onlar memur olacaklar, amir olacaklar. Kendi dünyaları var onların. Sizi bir ihtiyar olarak görecekler. İhtiyara bu kadar yeter diyecekler. Bayramlar olacak, kıyafetler değişecek. Ama size bütün bunlar yetecek. Siz onun dünyasında öyle kalacaktınız. Hatırlamayacaksınız. Hani siz dünyaya gelmeden önce, Anneniz dokuz ay ya da bir yıl kenara köşeye sürekli bir şeyler atmıştı. Oğlum ya da kızım dünyaya gelince onun yeni elbiseleri olsun demişti. Oğluna bir yıl önceden kızına ya da kıyafetler hazırlamıştı. Şimdi yetmişinde seksenindeki o anneyi babayı düşünmeyecek, düşünemeyecek. Çünkü anne ya da baba onu hayata hazırlarken... Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ona öğretmemişti. Sadece dünya demişti, ev demişti, hanuman demişti. Sadece bunlar için çalış demişti. O halde çocukluk, vefa, anne ve babanın ona yaptıkları gece uykusuz kalışları, sıtma, ateş 39'a vurduğunda, yavrusunun baş ucunda gözyaşı döküşleri, hiçbiri onun gözü önünde canlı demişti. Çünkü anne baba yavrusunu hayata hazırlarken Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cennet anaların ayağı altındadır. Onlar sadece bir kadın değil aynı zamanda cennetin kaplarını açan annelerdir diye buradan öğretmediyse, buradan kurtuluşun ve saadetin yolunu göstermediyse çocuklar en zor anlarında annelerini babalarını yalnız Orada bir yerde terk edecekler, o halde bırakacaklar. Kardeşlerim, çocuklar, annelerinin, babalarının hasenatına da sebep olurlar, seyyatına da sebep olurlar. Kur'an-ı Kerim bize hadiseyi hulasa ederken ya eyühellezine amenu takullaha vel tandur nefsun ma kaddemet ligadin herkes yarın için baksın yarınlar için bir şeyler biriktirsin yarın için ne takdim ediyor yarın için ne hazırlıyorsunuz eğer o çocuklara Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi evi bir İslam okulu haline getirip her akşam 10 dakika 15 dakika Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun evinden, onun ideallerinden, onun gelecek tasavvurundan bahsettiysek, o çocuklara hem dünyayı öğrettiniz, hem ahireti öğrettiniz. Dünyayı öğrettiniz, yaşandığınız anda arayacaklar. Yanınıza gelecekler ya da sizi zorla da olsa Evlerini alacaklar, evlerinde ağırlayacaklar sizi. Kendi çocuklarından daha fazla size iltifat edecekler. Çünkü yarın için, ahiret için onları saklamıştınız. Ahiret azıklarınız olacaktı. Sonra ahirete gittiniz, ayrıldınız dünyadan. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki اِذَا mate اِبْنُ آدَمْ in قَطَهَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ اِلَّا مِنْ صَدَكَةٍ كَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَ Ademoğlu ölünce onun amel defteriyle alakası kesilir. Sadece üç husustan onun ameli devam eder. Biri sadakayı cariye, biri geride de insanlığın menfaatine olacak. ilimle alakalı bir damar açtıysa, bir öğrenci yetiştirdi ya da bir eser yazdıysa, ya da salih bir evlat bıraktıysa, o salih evlat her namazda tahiyyata oturduğu zaman li Beni affet, anamı affet, babamı affet diye Eğer namazı öğrettiyse 7 yaşında anne ve babası hem dünyada ona iyilik yapmıştı Ayete gittikten sonra her namaza oturduğunda ''Beni affet anamı babamı karnında yedi ay taşıyan o kadını, ben dünyaya gelmeden önce elbiselerimi almak için para biriktiren o zavallı ihtiyarı affet ya Rabbi'' diye dua edecek. ''Vellezîne câû min ba'dihim yekûlûne rabbena gfirlenâ ve li ikhvâninellezîne sebegûne bil iman'' Hem kendilerinin affını isteyecekler hem de diyecekler ki Bizden önce iman edenler Ya Rabbi onları da Affet anneleri babaları Kendilerinden önce ne kadar Müslüman varsa onların Af ve mağfiretleri için Kainatın sahibine o çocuklar iltica edecekler Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Anneye konuşur Babaya konuşur İkiniz de ''Diğerine karşı, ötekine karşı vazifenizi yapın.'' der. Hz. Aişe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. ''Bir gün der, evime bir kadın gelir.'' İmam Buhari rivayet ediyor. ''Gelir eve bir kadın, yanında iki tane kız çocuğu var. Kapıyı çalar. Bunlar için, Allah rızası için senden bir şeyler istiyorum.'' der. Peygamber aleyhisselamın evinde sadece bir tane hurma var. Ayşe annemiz alır hurmayı gelir o kadına takdim eder. Kadın hurmayı alır ikiye böler birini bir kızının diğerini ötekinin ağzına koyar. Ve sonra ayrılır evden. Peygamber aleyhissalatu vesselam gelir. Hz. Ayşe radıyallahu anha o annenin yavrularına olan şefkatinden ziyadesiyle etkilenir ve peygamber aleyhissalama nakleder. Ya Resulallah der hadise bu minval üzeredir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Menubtuliye min hadihil banati bişey'in fa hasana ileyhinne kunnalehu sitran minennar. Kim bu çocuklarla imtihan olur? Onlara karşı iyi davranır, onları hayata hazırlar, onlara vefalı olursa yarın kıyamet günü o kız çocukları annesi babasıyla anne ve baba cehenneme girmemesi için cehennemle anne baba arasında perde olacaklar, engel olacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anneyi babayı şefkate merhamete davet eder. Sonra bir gün yanına birileri gelir. Buyururlar ki, sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine şu soru sorulunca, eyül amali aftal, hangi amel en üstün ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, buyururlar ki, vaktinde kılınan namaz ve birrul valideyn, sonra anne ve babanıza iyi davranmak, namazdan sonra en önemli ibadetiniz, Annenin, babanın vazifesi ve sonra çocukların ödevi. Geçen hafta bir program için hafta sonu Norveç'teydim. Sonra Türkiye'ye geldim, işte indim, bir gün orada kaldım, geldim. Mağazaların önünde Noel için hazırlıklar vardı. Orada yoktu, orası daha yeni birkaç yerde görebildim ancak Noel'e daha hazırlanmaya başlamamışlar bile. İstanbul'a indim. Fatih burayı asırlarca önce fethetmişti. Ama burada Noel hazırlığı vardı. Kim Müslümanın evinde de Noel hazırlıkları var? Peki Noelle sizin dünyaz ne geldi? Çocukluğumda hatırlıyorum. Müslümanların yılbaşına bir refleksleri vardı. Çünkü üst katın kültürüydü. O kültürle evleri yıkılacaktı. Yılbaşı gecelerinde dans söz oynatırlardı. Küfrün İslam'a galibiyetinin remzi olarak saat 12'de dans söz çıkarırlardı ve sonra kumar, piyangolar, fakirden fukaradan alırlar, birkaç kişiye dağıtırlar ve sonraki yılda haber yaparlar. Falan yerde boyacıydı, ayak Piyangodan şu kadar aldı bir yıl içinde. Eşini boşadı, evini dağıttı. Şimdi yine ayakkabıcılığa falan sokakta devam ediyor. Sadece geride yıkılan bir ev kaldı diye. Peki sadece bir gece söz oynatırlardı. Ama şimdi evinizde televizyonlarda her gece dansöz oynatıyorlar. Artık tepkiniz yok, refleksiniz kalmadı. Bu kadarla bir şey olmaz demişti Müslümanlar. Şimdi Norveç, Hristiyanlık'ta diğer ülkeleri göre daha katı, onlar hazırlığa başlamadılar. Büyük mağazaların önünde Noel hazırlıkları görüyorsunuz. Peki birkaç gün sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın doğumu, onun mevlidi, anne olmayı, baba olmayı, çocuk olmayı birbirlerine karşı vazifelerinin, Hangi Mikyas'ta tayin edileceğini bize öğreten Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın doğumunu çocuklarınız biliyor mu? Ama bir ay önce Noel'i öğrendiler. Hz. İsa'nın doğumunu, o doğumu çarpıttılar, tahrif ettiler. Şimdi onunla dünyaya ahlaksızlığı getiriyorlar. Ama en büyük mağazaların önünde şimdi Noel Baba'nın suretleri var. Işıklar var çam ağaçlarında. Onu istikbal ediyorlar bu milletin evini, ailesini yıkan o kültürü karşılamaya hazırlanıyor çocuklarınız. Ya bizi insan yapan, bizi hayata hazırlayan, bize Kur'an'ı öğreten Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun doğuşundan çocuklarınız ne kadar haberdar kardeşlerim. Bize onu gönderen, onunla Kur'an'ı tanıtan Allah'a hamdolsun. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan başka sığınak, barınak, tutanak tanımayan annelere de onların çocuklarına, babalara da selam olsun.